İyi, i̇yi, iyi, oldu, iyi iyi, iyi, iyi, güzel oldu, güzel oldu Oktay. Günaydın, günaydın sevgili dinleyiciler. Bir öksürükle, tatlı bir öksürükle başladık. Aman Ama Oktay. radyodan domuz gribi geçmemiş hiç endişelenmenize gerek yok. Sesini sonuna kadar açabilirsiniz radyonuzun. Rahat rahat dinleyebilirsiniz bizi. Vay Oktay. Gün, gündeme dair bakıyorum Gündeme Herkes domuz gribi diyor domuz değil Korku ya. salgını Kafalar karışık Mevsim gribi diye bir şey yok Bundan sonra olan bütün griplerin hepsi domuz gribidir arkadaş Açıklamaya bak Bu da benim açıklamam galiba bilmiyorum da Benim anladığım oymuş 5 kimseyi kimseyle öpüşme arkadaş demiş ee, Tamam canım 5 ay öpüşme Günaydın diyelim reklamdan sonra e, coşkuyla coşalım bence Tamam ben heyecanlı. heyecanla Heyecanla hemen girdim ee, Şeyimiz var çok heyecanlıyız çünkü neden ee, onu da reklamdan sonrasına şey yapalım yani o boş yere bir heyecan yok. Ee, o zaman şöyle yapalım. Da... <gülüyor> ben gazeteyen aldım Fahim. Ee, fark ettim. Öyle bir fark ettim. Sen, şey yapalım bakma. yani o çünkü radyomuz biraz reklam bir coşkusu yaşamak istiyor da. Ne kadar güzel. Reklamlar hemen arkasından. Günaydın, günaydın, ay, ay günaydın. Oktay, Oktay, <Gülüyor> geldik kalk hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden önce kaldırmıyorsun? Hemen inince böyle şey oluyor. <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir kere daha modern sabahlardan. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. <gülüyor> ee, çünkü sizin stüdyonunuz size, benim stüdyom bana. Ee, dedelerimizden şey <gülüyor> mirasıyı çocuklarımızdan ödünç almak suretiyle yaptırdık buraları. Böyle Şimdi bilmem kaç senedir ben ee, haber stüdyosunda oturuyorum ya. Böyle domuz gribi diye bir şey Çıkacak olunca... mısın? Hayır. kendim şey gibi hissediyorum. Karantin altına alınan Oktay Demirci kaseteleri sen... haber stüdyosundan okudu diye. En şanslı sensin ya. En kalite yerdesin. Kimsenin zaten haber bölümü diye de bir şey kalmadı. Bir tek ben bir de akşam Bora oturuyor burada. Bora mı oturuyor? Bora mi? burada oturuyor değil mi? Terbiyesiz. Burada Bora ile biz aynı evi paylaşıyoruz. Ha, neyse soyadım aynı olabilir ama e, hayata bakışlarımız öylesine farklı ki. Öylesine farklı ki. Neyse... E hayırlısı olsun. Bence çok iyi. Eğer yeni bir yer bulduysan. E, ne yok güzel. Yok burası, burası memnunum ben. Hem, bu... Sen de boşun sıkışırsa falan her zaman gelebilirsin -ya falan. Falan. İkinci bir mikrofonum ve ikinci bir yer yatağım hazır burada. Oktay çok sağ ol. Gerçekten duygusal anlar evet, yaşattırıyor evet. bu domuz gibi bize. Tabii ee... ki maskenle birlikte gelmen kaydıyla falan. Maskenle. Maskenle. Ankara ve İstanbul'dan sonra cuma günü Türkiye'deki tüm okullar tatil edildi. Bugün ah bugün TRT'ye bakalım. TRT 3'te şey Aa, var. Şu anda var dersler var. İlkokul yıllarımıza dönme şansını elde edebiliriz hepimiz. 7'den 10'a kadar bugün bildiğim kadarıyla. Yarın itibaren 7'den 14'e kadar. Bir ayarlayalım televizyonumuzu buraya getirelim de bir ders nasıl oluyormuş bakalım. Çünkü e, TRT 3'teki öğretmenlerimiz sanki sınıftaymışçasına dersleri Gibi anlatacaklarmış. Cesine. Böyle interaktif bir şey. Ha, süper olacak o zaman. Dün, Ama de ders olarak ne var on ben çünkü müfredatı tam olarak. Müfredata göre. Ortadan şey geliyor mu? Yani anlamadım ben. Bütün okullarda aynı anda mı aynı müfredat? E tabii canım aynı, anda. Tamam, aynı anda. Sınıf da bir... sınıf ya. Sınıf sınıf. Sınıf sınıf öyle düşün. Sınıf, Hayır. sınıf sınıf şey yapacağız inceleyeceğiz. Bu dün şey vardı televizyonda. Ne var ee, işte, Bilgi teknolojileri. Fuarı. Hayır genel müdür yardımcısı bu şeyde var ya. Nerede dış kapıda? Emekte, öğretmen hemen yanında. Bak, bir tane bir şey tutturayım be. <gülüyor> yani evet. olmadı. İşte orada büyük ihtimalle bu işte eğitim bilgi teknolojileri genel müdür yardımcısı şey dedi. Geçen sene de bu uygulanmış Diyarbakır'daki bir olay yüzünden okullar e, öyle işte bir tatil, tatil olmuş. Olmaya evet. Hı. Ve televizyondan eğitim yapılmış. Bazı öğrenciler önlüklerini gerek dinlediler o dersleri diye öyle bir şey söyledi. Yani hakikaten velisiyle, öğrencisiyle. Ama pijama ile ders dinlemenin tadı da ayrıdır be. Böyle biz canın sıkıldığında şöyle güzel e, ekmeğini şeyle yağlı ballı ekmeğini kızarmış çatır çatır yerken. Ah, canım sıkıl bir değiştireyim ben. Ne yapacak yağlı çilek reçeli sürmüş üzerine ekmeğini yerken kitabın sayfasını çevirirse Kitap şey olur ya. ya. Kitabı da e, oturacak değiller ya kitapla. E ne, ne olacak? Onu yapacak bir elinde kumandayla. Ne mı yapacak? Ben bu dersi sevmedim matematiğe geçeyim. Öyle bir şey yok tek <gülüyor> Avatar'a gidelim diye avatar'a gider yani. <gülüyor> Neşin Neşin diğer kanal, gidin? o zaman diğer şey kanalları da kapansın ya, bu çocuk kanalları falan. O da öbür tarafta avatar oynuyor, bilmem ne oynuyor. Onlar oynarken orada şey mi dinliyoruz? E canım çocuk? öğrenci, mesela öğrenci gitti öğlen. Sabahçılar sokağa çıkamıyor mu öğrenciler dersteyken Ya onlar çıkıyor, çıkıyor. anneler, babalar gitti. Şimdi tatil oktayım. Yani tatilin mantığı nedir? Sen kış tatil, kış tatil diyorum. Kar tatili olduğu zaman hiç evden yayın yapıldığını hatırlıyor musun televizyonda? Yo. E, o yapılmıyordu çünkü ne de güzel bir şeydi yani. Güzel bir tatil Kar coşkusuydu. tatilde herkes ne şeyler şey yapabiliyordu. Vakit yani bir şey vardı. Da. Evet. Olsun Bu... bizim kirli hava tatili vardı. Onda da dışarıda çıkamıyordun zaten. Birazcık başka şeyler de konuşulsun. Evde sırf domuz grubu konuşulmasın diye büyük ihtimalle derslere devam ediliyor bir yandan da. Çocuğun aklını meşg Çocuğun meşgul aklı. edelim diye. Vallahi en canı sıkılacak olan veliler galiba değil mi o durumda? Evet tadı kaçacak olanlar. Canı sıkılmak şey anlamında kullanıyorsan tadı Anne. kaçmak anlamında. Anneler fazla. ve babalar. Gündüz televizyon keyifleri. Hmm. Yani. Yok canım ona kadar işte ondan sonra zaten başlıyor bütün kadın programları. Yarından, yarından itibaren 14. 14'e kadar. Kadın programlarını da iptal edin. Bütün kanallar bence versin. Böyle yani. tek kanalda olmuyor bu iş hadi de öyle olması lazım. Çünkü evde bir çatışma olur ya. E tabii kadın orada hakikaten sıkıntı yaratacak yani. Dün Zehlio değildi. İzdivaç programları var iki tane en az benim bildiğim. O neydi? Kazulet gibi kadın. Zuhal. Zuhal Şamp şey şampili. DM onu işte. Onu yapma. Yani bodur gül her daim tavuk yani tavuk görmüş kendine. Kritik eşiğe girildiğini vurgulayan uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Maske siz dışarı çıkmayacaksınız demiş. Evet 25 kuruş olduğunu dün öğrendik. Ulan bir maskenin kaç para olduğunu gerçekten bilebilecek dünya üzerinde. Gazeteler niye al. maske vermiyor? Oktay gözünü seveyim senin maske veren bugün gazete yok satmıştı. Hakikaten ya. Yemin yani... ediyorum tanesini de 5 kuruşa alır onu da yansıt. Onu da yansıt. Yani bir şey de değil. Böyle bir hani halkı paniğe sevk etme falan gibi bir şey de yok. Maske veriyoruz. İsteyen kullanır isteyen kullanmaz diye. Yarın. Ne kadar güzel. Ya da biz alalım dinleyicilerimize şey maske olarak. Maske dağıtalım. Maske verelim. Maske veriyoruz. Kaç kuruş dedin sen bunu? 25 kuruş. 25 kuruş. Kaç kuruş? Ben yani bilmiyorum Ege söyledi. Ege'lerin evde var ya maske bir tek benim. Yakın çevremde bir tek Ege'lerde var. Zaten yakın çevremizde bir alien, fazla alien ve maske olan tek ev Ege'lerin evi. Maalesef. Maalesef. E onda evlerine de bir çeki düzen gelecek. Tepeden tırnağa dezenfekte. Ya ben dün gördüm Allah aşkına ya böyle okulları temizliyorlar da bir yalap şap temizliyorlar. Nasıl? Böyle Nerede gördün başlanmış mı? Onu var ya annelerin falan velilerin yapması lazım. Hani zaten gönüllü olarak yaparlar da yani o zihniyette yapılması lazım. Ya işte kadın işte temizlik görevlileri gene evet. böyle. Yani Neredeki okulu gördün sen? Ya burada işte benim önümdeki gazetedeki okulu gördüm. Hatta beyaz bayraklı <gülüyor> okul diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı radyocunun yalanı 2 <gülüyor> dakika sonra Yok ortaya Yok ya çık. söyleyeyim ya, Ankara'da mı nerede işte bir şey, e, okulun adı vardı canım hatta haberler sırasında evet. şey yaptım. Tamam neyse nasıl yapıyorlar mı? trabzanları siliyorlar böyle böyle parmaklarımın ucuyla oraları böyle. Kaldır onun altını bir şey yap böyle güzelce öfele öfele yap bir şey olsa. Zaten çocuğu, çocuklar dersli olmayacak mı abi? Anneler babalar veliler artık kim gidiyorsa kim ise gündüz ki. Ebeveyn kimse gitsin okulda temizlik yapsın ya. Ne kadar güzel bir şey getirdin hakikaten Fahir. Vallahi ben bu arada e, güzel bir şey getirdim de. Ne oldu? E, havada ben sinek yakalama konusunda bir uzmanımdır ya. Hı hı. Sivri sinek yakalama. Bu konuda yakalanan. olduğu gibi bu Yemin konuda ediyorum, da uzmansın. Valla ciddi söylüyorum şu anda bir sivri sinek yakaladım. Tebrik ediyorum Fahir. Bak, bak bakayım böyle, domuz gribi. Örnek o he, ha, doğru. Aa, sinekten geçiyor mu domuz gribi? Tabii sinekten. Oo, esas sinekten geçer ya. Pis pis suylu sinekten geçer. Dişi sivrisinekten geçiyormuş diyorlar Oktay İlk başta like göbeğim büyüyormuş ee, Ya böyle işte yalap şapla yapıyorlar temizliği Çok şey değil Ben de hani böyle enteresan bir malzeme kullanıyorlar mı falan diye baktım Çok pahalı pahalı Sıraları mıraları böyle bir siliyorlar Siz benimle dün alay ettiniz ama Çok, çok pahalı. pahalı Dezenfektasyon çok pahalı o, Türkiye'deki her okul dezenfekte Bir de iki gün sürecek onun dezenfekte edilmiş hali Sonra üçüncü gün geldiği e, zaman Kimse girmiyor Oktay kapalı okullar E daha birinci gün işte çocuklar girdikten sonra bitecek İkinci gün, bir bak hadi ilk günde temiz temiz kullanılır. İkinci gün hemen ortadan dağılmasından bahsediyoruz. herkes olacak Oktay. Bir hafta boyunca herkes yatış. Yani bir hafta yani. boyunca bütün grip ile mücadelemizi gerçekleştirmiş i̇şte umudum, olacak. Umudumuz evet. o tabii canım. Umudumuz o yani. Yoksa desenfekte edilmiş, okullar niye tatil edilmiş. Ya demiyormuş. bu ara vallahi gerçekten bütün e, olan gripler şey gribiymiş ya. Ben, domuz, domuz gribi ha, Yani yarısı domuz gribi çıkıyormuş. Yüz başvurudan yarısına yakına e, domuz gribi çıkıyormuş. Ben de, de bir hassizlik mi var lan? Sen de bir burnunu çektin falan. Vallahi artık. ben çocuklar ne oluyor buna? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Ama gelme o zaman. Vallahi falan. bir kırgınlık var üstümde. E, bak işte Ege. Ya evet Ege, ya Ege işte seni söylüyorum şey... abi çok kötü falan dedi tamam evet. dedik gelme. Ya yani gelme dedik ama biz bütün kaç saat biz adamla Dün hiç öpüşmediysen ben 30-40 kere öpüştüm Egele. 30-40 kere mi? Arada 10 tane 10 öpüşme hata payı var zaten. 10, 10, 10, öpüşme kadar ile... Oho. 10 öpüşmeyle hiçbir 10 Kaç kişi öpüşmeyle. 10 öpüşmeyle geçiniyor haberim Bir var Bir öpücük senin? bile yeterli bunun için. Otel. Bir öpücü hafızasını alıp geçen adamlar var diye biliyorum ben. Ya adam çok ağır şu anda yani durum ne ne noktaya gidecek bilmiyorum. eve ya. korkuyorum yani şu anda. Yani. Korkuyorum çok güzel sağlık köşesi de korkuyorum da bu hafta domuz gribini inceledik ne olacak ne yapacağız şimdi 5 ay öpüşmeyin ağ gribi diye geçiyor bu artık ağ gribi diyelim mi buna ağ gribi diye geçiyor ağ gribinden korunmak için kış boyunca yakın temastan kaçınılması öneridir ağ gribi ne demek ya harf mi yoksa ağ uçak ye mi harf ağ gribi ağ gribi olarak geçiyor Demek ki bunun devamı gelecek. Hmm. Kuş gribinde yapılan hataya domuz gribini düşürmedi. Çünkü kuş gribinde A gribiden sayıdı B gribi olacaktı bu domuz gribi. Neyse konuyu karıştırmayayım ben. E, hiç. <gülüyor> A gribi bu. E, bu arada aşılar A gribinde 500 bin dozluk ilk parti aşılar bugün tüm illere gönderilmeye başlanacak. Aşının cuma gününden itibaren sağlık çalışanlarının ve e, riskli grup riskli grupları verecek. Hamillere uygun aşı da ithal edilecek. Bu daha birin olsun Oktay. O da, He tamam. Niye karnın büyük değil mi bana bak şey yapıyorsun? Yani, Diğerine düşünüyorsan. Yani, bu arada düşünüyorsanız tam zamanı. E, evde kapalı kaldınız. Vallahi nüfus patlaması olacak seni. Bu kadar insanı. Niye evde kapalı kalan herkes şey yoş mu mı gidecek? E ne gidecek yapacak bütün herkes? Aman oraya gitmeyelim. Yok yok sinemaya gitmeyelim. Yok yok şunu yapmayalım. Evde otur otur. İki tane dizi seyret nereye kadar? Ben size iddiada bulunuyorum gerçekten seneye çok coşkulu bir sene olacak. Pıtır pıtır çoğalacağız. Hakikaten pıtır pıtır çoğalacağız. Hani gerçi temastan kaçının diyorlar da. E yani eşinle temastan da yani. Sıkıntıdan yoğuştu anlaşılan radyocu yakalanmıyor diye yarın haberler çıkacak hakkında. Vay. Evde sıkıldığım zaman yoğuşuyorum. E i̇nsanlar tabii canım sıkılır. Sıkılınca olur? Aslında diye. doğru söylüyorsun. <gülüyor> Sıkılmaya yoğuşma diye bir şey var tıpta. E var, var yani bunu ben değil uzmanlar söylüyor. Uzmanlar da sıkılıyor çünkü. Ne tip uzmanlar? Mahallenin Hı? abileri mi uzmanlar? Hayır mi? canım ben bunu bütün doktorlar, mühendisler, avukatlar hep bunu söylüyorlar. Onların da bir sıkıntı yaşamı var tabii canım normal. Yani herkes sıkılıyor. Herkesin bu... Bir de illa uzman olmasına gerek yok Fahir bu tip şeyleri söylüyor. İlla alacağız diye ya bir şey, şey yok. yok. Var mısın yok musun biliyorsun. Bruce Willis. Bruce Willis 7500 Euro'luk suyute kapanmış çıkmıyormuş. Kapanmış bir takım e, hanfendilerle fotoğrafları var eşi o eşi eşi eşi hayır ya şey. Eşiymiş de işte. yok yok başka eşi eşi var yanında da başka bir takım hanımefendilerle de şimdi e, tanımıyorum ben kendilerini ama şey böyle hani bir e, şey gülüş var ya Bruce Willis'in müstesni gülüşmemi mü mi? Yani, ağzı gülüş de değil de böyle bir, böyle bir bir şey saklar gibi böyle ha, Tamam işte çemçük ağzı. O yüz ifadesi takılmış. herkese fotoğraf var. Ondan sonra Acun gelmiş şeye, e, oteline Bruce Willis'e. Abi e, bir şeye ihtiyacın var mı demiş. Bir görüşmeye. Arabadan indiği zaman oteldeki görevli Acun Alucay'a hoş geldiniz Acun Bey. Final ne zaman yapılacak diye sormuş. Bütün Türkiye sıkıldı demek ya. Bu var mısın yok musun lan? E ama verdiler 500.000'i ya. E, e, final ne zaman yapılacak diye niye o, sonuç o Altın vuruşla kapatıyoruz işte Bruce Willis'ti. O önceden planlamıştır ya. Altın vuruşla beraber hop yedi gidecektir yani. Yani o... Kapanış finalden sonra en son 500.000'i kazandı işte. Tamam. şeyi ne olabilir? Ne kazanabilir yani? daha? Bruce Willis ne kazanabilir? Bizim sevgimizi kazanabilir. Bizim... Bence biraz itibar kazanabilir. Bir de bir çemçük ağzında güzel bir gülüş kazanabilir. Gerçi Bruce Willis hayranı kaldı mı tam olarak bilmiyorum. Aa. Kevin Costner'ın hayranı... Ya Kevin Costner Erol Evgin gibi düşün. Ama ne alakası var? Erol, Hayır, Erol, Ev... Erol Evgin her yaşta. Erol Evgin konserine koşa koşu giderim. Kevin Costner konserinin ne, ne çaldığını bile bilmiyorum. Ya tamam şekerim benim anlatmak istediğim genç kız bakışıyla. Erol Evgin'in her yaşta böyle evet. hala bir se severler ya. Aa çok hoş adam diye. Genç ben kız sever... bakışıyla... Ya ben bir... hayranlığımı belirttikten sonra genç kız bakışıyla aa ne kadar güzel sanatçı mi? Ayrıca bana bir iltifat oldu <gülüyor> teşekkür ederim Ama mesela Bruce Wiss de böyle bir serserilik var ya Serserilik bir yaştan sonra e, tamamen şeyini kaybediyor Yani ha. Kalmıyor anladın mı? Mikrokum da vardı zamanda çok serseridi bitti Bitti ya yani. hele o silikonlardan sonra Ayağımım ah Mikrokum mı? <gülüyor> Dudaklar ha, Şeyler değil mi? O botokslar... Botoks, botoks, tam bir botoks mucizesi mikrur öyle yani ee, şimdi o zaman Yakınlar... seni ben bu iddiamı da güncelliyorum bak 27 Ekim saldı, 2 Kasım de bak Kasım Aralık ne bileyim, Ocak ya. Şubat ne Mart bileyim. dur Nisan Mayıs Haziran Temmuz. Nisa sayıyorsun? Oktay mısın? var ya aslan burcu coşkusu yaşanacak seneye. Hadi ya. Ya hadi. hadi ya. Benim hesaplarıma göre aslan coşkusu. Ne kadar güzel. Türkiye'de aslan coşkusu. 2010 senesini aslanlar damga vuracak. Bak, görmeye başlarsın seneye sezonunda. Ha, yoğuşma ve sıkıntı grafiğini çizdin sen. Yoğuşma ve sıkıntı grafiğini e, grafiklerle net bir şekilde belirtmiş oldun. Neyse işte e, gribe karşı önlemlerimiz hazır. Her şey ayarlandı. Ona göre ben de güzel bir iki haber vereyim. Bak Oktay'cım en önemli gelişmelerden Buyurun. bir tanesi. Akıllı kadınla evlen, ilişkin uzun sürsün. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ee, Geç ve akıllı kadınlarla evlenen erkeklerin evliliklerinin daha uzun soluklu olduğu ortaya çıktı. Hani şey demişlerdi eğitimli ve işte eğitimli kadınla evlenen. Daha uzun yaşıyor falan filan diye. Daha iki hafta önce çıkmıştı Ben haber. Yok, şey, yok. Akıllıya mı dönmüş Akıllıya dönmüş. O? Erkeğin kadından en az beş yaş daha büyük olmasının ilişkinin yürümesi açısından fevkalade önem taşıdığı tespit edildi. Kadınlar ve erkekler eşlerine aşk, e, fiziksel e, bir takım şeyler ve bir takım başka şeylere dayanarak seçiyor. Eee ne saçma habermiş ya. <gülüyor> ne, neye dayanacaktın? Ne, ya rahat konuşmak istemiyorum. Şimdi de hakikaten bir şeyler söylemek istiyorum ya hakaten bu kadar da saçma ee, akıllı kadın evle ilişkin onun süresi arada da 5 yaş iyi annem de zamanında böyle diyordu zaten ne diyordu böyle 5 yaş iyi 5 yaş nasıl şey kadın daha büyük olsun mu diyordu erkek büyük olsun evet. ha, kadın büyük olursa ona da dönecek zaten zengin olur susacaktım öyle derseydi yani yok şöyle. öyle bir şey demez beyaz saç tarihi oluyor ee, beyaz saçları yok eden bir ürün geliştirildi. Bak burada firma adı veremiyorum. Herkes koşar alır diye. Bravo, ee, yaşlanmanın e en önemli hassas. belirtilerinden e, beyazlaşma tarih olacak saçta e, ve vücudun e, şey e, kıllı bölgelerinde e, bütün beyazlıkları orijinal rengine sabitliyor e, ve ortalama Aa, bu arada hakikaten bende de, de e, başladı ya. Ne oldu ne başladı? Ya, sakallar makallar şuradan. Beyazlar mı Ama başlasın ne olacak fahir. Bu ürün sayesinde Fransız kozmetik firması ve Norveçli balıkçıların ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış. Ee, beyaz saç tarihe karışacak. Ne diyorsun Oktay? Beyaz saç... Sana yakışıyor. Aa sevgili dinleyiciler siz bilmiyorsunuz Oktay optik dünyasına geçti. Nerede senin optiğin? Ya, optik dünyası, lens dünyasındayım şu anda. Aa, akşamları optik dünyasına geçiyor. Tam bir tonguç oluyor. Ee, Tonluç ve Tosun, hangisi ba olduğuna karar veremedik. Sevgili dinleyiciler dün e, kaç senedir 11 yaşından beri gözlük kullanan, iyi kötü gözlük kullanan bir insanım. E, bir süredir lens kullanıyorum. Dünyanın en güzel, en büyük icadı olduğunu düşündüğüm lens teknolojisinden. Dünyanın son harikası optik. Bir süre sonra yani dün e, dedim ki yani bu lens bazen çıkarılması gereken bir şey. Bir tane de gözlüğüm olsun. Ya akşamları çıkarılıyor zaten değil mi yani öyle bir. Akşamları yatarken çıkarıyorsun e, da. Evet tamam. Yani bazen böyle işte kırmızı yapıyor gözü bilmem ne falan filan. O Oktay, tip kullanmıyorsun gözlü. Stereo duydum rahatladım ya. Kulaklığın bir tarafı yokmuş. Ben de bir huzursuzlanma belirtileri baş göstermişti. Ee sonra ne yaptın? Eee o yüzden sevgili şey dün taktım gözlüğümü. Yalnız son yani derece bir... kalite. Oktaya ben böyle bir gözlüğün yakıştığına bu kadar yani yakıştığına bir insanın... E, Sahip olduğu en pahalı gözlüklerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Yemin evet. ediyorum Mehmet Ali Erbil'de yoktur. Tabii ki arkadaşlarımın da desteğiyle. Abi ben zamanında Oktay'a şöyle bir tavsiyede bulunduğumu hatırlıyorum. Oktay bir takım şeylere para kıyacaksın, acımayacaksın. <gülüyor> Doğru. Oktay evet, da bu... yemin ediyorum ev parasını gitmiş yatırmış gözlüğe. <gülüyor> yani evet. Bir de şey diye gittim ben biliyor musun gözlükçüye? Artık nasıl... Şey olduysa Orada motive olduysa Yani sadece akşamları takacağım için Lens çıkardıktan sonra çok öyle birinci önceliğim değil Falan diye gittim O gözlüğü aldım Hakikaten ne çelişkili Aa, hareketler gözlük, Yani gerçekten gözlük Ya o gözlükteki sorunu buldum ben Daha ne? doğrusu gözlükte de değil O gözlükteki sorun yedi buçuk numara can <gülüyor> evet, Ben gözlüğü taktım Adamın gözleri boncuk boncuk duruyor Akşamki programımız öncesinde Ege ve Fire beni gördü ve fail yere düştü beni gördükten sonra. Çünkü e, dün saçlarımı da kestirdim için iki değişiklik birden ağır geldi. Çok ağır geldi canım. Niye gülüyorsun falan filan dedim. <gülüyor> Bir de ben o kadar. Ev kirasını ödemedik bu, bu ay. Dedim gideyim gözlük alayım. Ona rağmen niye gülüyorsun? Bir garip garip baktınız bana ya program boyunca. Fark ettin mi sen onu? Ama çünkü neden? Ee, bu şey vardı ya. Hokkabaz. Evet. Hokkabaz'da Cem Yılmaz'ın taktığı yani gözlüklerin evet. kalınlığı vardı ya. Evet. Yani ben dinleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Ha, kalınlıktan bahsederken ondan bahsediyoruz o cam bileli. şişesinden de verebilirsin cam şişeden cam tuğlayı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler cam tuğla teknolojisi ha. Ha. ondan biraz hallice diye düşün Ona böyle arkasını gösteriyor bir, yani onun arkasını göstereni gösteriyor da Oktay'ın gözlüleri <gülüyor> bir buçuk kilometre ötede gözüküyor <gülüyor> biraz küçük görünüyor Didem de öyle dallandı bana bütün akşam ya işte oyunda ben dönüyordum gülüyordu falan bana. Dönüyordu. E evet sana kimle günüyorsun falan acaba hani bir görmediğim bir şeyim var gözlük de bir problem varsa yarın götüreyim o ama kadar çok Para verdik falan diyordum Bakıyorum kendi ken bana... Bir kere marka. Oktay marka sever. Gözlü gözlerim küçük pardon. Oktay marka giyer. <gülüyor> Ay o zaman reklamlar için biz coşalım ondan sonra tekrar burada olalım. Buyurun. Bir anla değişir vaziyet. Modern sabahlar devam eder sevgili dinleyiciler. Nasıl e, devam ediyoruz. eder? Kendi başına biraz zor devam eder. Panora, var. Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar ancak o şekilde devam edebilir Oktay. Gökten Alev Topu düşmüş. Gökten Ateş mi yağdı? Gökten Alev Topu düşmüş. Oktay'cım 3000 yıl önce falan söyleseydin çok havalı bir, bir şekilde söyleyebilirim. 3000 yıl önce radyo programı olsaydık şey derdim ben Gökten Alev Topu düşünce. Tanrının laleti devam ediyor Faiz. <gülüyor> Gökten bir şey geldi diye Letonya önceki akşam saatlerinde düşen meteor korku yaratmış. Ne oldu bu meteorlar bir şımardı ya. Geçen gün Kanada'da da bir arabanın üstüne düşmüştü. Terbiyesizler. Birinin arabasının üstüne düşmüş. Hoş buldular dünyayı patır patır. Estonya sınırına düşen meteor 15 metre çapında 5 metre derinliğinde bir krater oluşturdu. Ben yani ona krater mi denir? Çukur denir ya. <gülüyor> Yani birisi açtığı zaman çukur oluyor da meteor açtığı zaman krater oluyor. Çukur kadar bir şey, bir şey var mı ya? Ne? Çukur. Çukur deyince hiçbir şey yaramayan bir şey geliyor benim aklıma. Olur mu canım? Çukur. Çukur ambar dediğin şey zamanında düşmüş bir e, meteor sayesinde oluşmuş bir e, güzide semtimiz. Ev fiyatları da sırf o yüzden pahalı. O yüzden pahalı. pahalı. O yüzden bu kadar daha doğrusu pahalı yani... değil. Pahalı değil ederi olabilir. Hayır. O yüzden bu kadar. Hay, şöyle söyleyeyim sana. Londra ile birebirdir yani bugün bir çukur ambardaki ev Londra'daki... alacaksın Londra'dan da ev alabilirsin ama Londra diyorlar ki efendim ben gider Londra'da e, git al. git al o zaman pardon Faire şöyle bir laf vardır İngilizlerin lafı Londra'dan ev alacak kadar, kadar zengin, zengin değilim. değilim der bütün İngilizler çukur ambara yatırım yapıyor bugün bir kraliçe tatsız kral Pere ve Victoria Victoria, Victoria ya Victoria Beckham Nadya Komaniçi ve Tatsız Kral Bunların hey, her birinin evi var. Fahir diyeyim, şöyle söyleyeyim. Bütün çukur ambarı İngilizler <gülüyor> almış. Yani bir talet. Bayrağı dikerler Oktay. Hiçbir şey şaşırmıyorum Oktay. Hiçbir şey şaşırmıyorum. <gülüyor> ya şimdi sen çukur öyle dedin. Çukur ambar örneği yanlış örnek Çünkü çukur lafının e, sonrasında ambar lafı var. Olur mu canım? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani Çukuran Amarla birleşince şey oluyor, değerleniyor. <gülüyor> Gayrimenkul dünyasında sevgili evet. Oktay Demirci. O yüzden yani Çukuranlarda evlerin pahalı olması ayrı bir tartışma konusu. Onu ayrı Tartışmana bir gün, devam edeceğiz <gülüyor> benzer o zaman. Devam edeceğiz benzer ayrı bir gün arayalım. Şimdi e, alev topu şeklinde toprağa düşen meteorun görüntüsü saniye saniye görüntülenmiş e, aynen öyle ondan sonra kü düşen kütleri tamamen demirden oluşuyor ve düştüğü anda 2000 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahip olduğunu dile getirmiş uzmanlar meteorun radyasyon seviyesinin normal yolu falan radyasyon yok değil mi Lan ne güzel ya bir, bir acaba şöyle kimseye zarar vermeden şehrimize de bir meteor düşse bak 100. yılda çok güzel şu arkada arazi var ben biliyorum. Oraya ayarlayabilir miyim saçma? Ben, Çok bak, kıymetlenecek yorlar. Kimden ricacı olmak lazım? Yani kimseye zarar vermeyecek şekilde. Oktay saçmalama ondan sonra benim ev fiyatları da tavan yapacak. Ben şimdi oturduğum fiyatı en az 5 katına oturabilirim. Sana uzak abiciğim benim söylediğim ya. Şu araba Bana şey uzak var olsa, ya evlerden ırak. Bakkal var ya bakkalın karşısında arama, araba yıkama yeri var. Yanında köfteci var. Boş arazi. Orada mi? bir garip bir dünya var. Orada dükkanlar var. hiç kimse... Onun arka tarafında kocaman boş bir arazi var. Ha, o boş arazi kime ait biliyor musun? Kime ait? ben söylemeyeyim burada şimdi ee, gayrimeşgul düşmanı haline gelmek istemiyorum da. Ee, e ne olacak canım arazi, arazi yine onun arazi olsun ya bir şey olsun bir ziyarete açılsın bir şey olsun bir insanlar akın akın gelsin oraya. Zaten akın akın geliyorlar akşam saatlerinde git oraya akın akın zaten Akşam saatlerinde o arazide. Oradaki markete herkes akın akın gidiyor vallahi Gençler akın akın gidiyor. Ya, ya canım o değil. Benim, arkada arkada benim. İyi tamam başka bir yer olsun ama ikna olmadın ya. Ya yok orası olmaz. Orası olmaz. Ev fiyatları çok artar burada Oktay. Gençler var. Şey kalıyorlar. Bekar evleri var. Lütfen ya. Bekar evleri. Uyumam belgesel ismi. Bekar odaları. <gülüyor> Kalıyoruz biraz. Bekar evleri. Ya uzayda hakikaten bir garip şeyler olmuş bugün. Bugün. Dünyanın uydusu. Neresidir Fahir? Dünyanın uydusu belli. Neresidir? Çünkü eğitimimize radyolardan devam ediyoruz. Tabii. Dünyanın uydusu aymıştı. Aydır. Bravo. Ayda gizemli bir delik keşfedilmiş. Al sana çukur. Çukur değil delik. Bak bu işe yarayan bir şey olsaydı çukur derlerdi. Gizemli oluyor ama delik olunca. 60 metre genişliğinde 90 metre derinliğinde bir delik bulundu. Deliğin ayda var olan lav tünellerinden birinin girişi olabileceği belirtiliyor. Love tüneli, Love tüneli. Yani aşk tüneli tipi bir şey mi? Yani gibi. Çok etkileyici bir keşif demiş uzmanlar. Çok etkilenmişler. Artık kendisi nasıl bir erotizm çılgınıysa, affedersiniz. Ondan sonra bu Love tüneli e, volkanik bölgesinde ayın bir volkanik bölgesi var ya. Ya ayda bir numara yok. değer arkadaşlarım lütfen gözünüzü seveyim. Ya ya, delik, deliği nasıl açıklıyorsun peki Fahir? Ya o delikten içeri girince içeride bir şeyler varsa. Ha şeymiş. Canlı mesela. Canlı müzik varmış içeride. <gülüyor> Böyle. Romantik müzikler falan çılgın eğlence. Hayır o tünelden giriyorsun mesela 20 metre gidiyorsun işte o tip müzik 20 metre daha gidiyorsun rock'n'roll. Ondan sonra bir 20 metre. Aynı mekanda Böyle... pek çok mekan. A yani öyle bir şey. İlk sadece Tematik... uzaycılar bunu keşfetmiş. Tem aynı aynı konsept içerisinde farklı mekan anlayışı. Aylılar. Aylı mı oluyor ay da Doğan kişi? Aylı. Nerel nerdesin? Neredesin? Aylıyım mı? İyi Allah'tan öyle bir yaşam formatı yok da Oktay böyle <gülüyor> gereksiz şeylere girmiyoruz hiç. <gülüyor> rahat içimiz rahat. Dünyanın en büyük elbisesiyle dünyanın en büyük salata tabağı yapıldı Oktay. Dün, oh be dünyanın rahatladım. En büyük... Vallahi, e... Dünyanın en büyük humusunu nereye koyacağım diye düşünüp duruyordum ben de. Çünkü dün de dünyanın en büyük humusu yapılmıştı. Tabii dünyanın en büyük salata tabağı da e... nerede oldu ben sana Lübnan'dır. Ee, İsrail'in 2.600 kilo ile Guinness Meme yapılan Ha, bu arada en büyük salata tabağında yapmışlar ee, şeyde Lübnan'da gene. Ee, 8.000 demet maydanoz, 1.2 ton domates, bir buçuk ton soğan, 1.250 kilo bulgur. 25 kilogram tuz ve 300 litre saf zeytinyağı kullanıldı sızma bulgur mu? evet bulgur. kısır yapmışlar onları abicim öyle bulgurla salata yok de... ya bu şey ee, dünyanın en yükümünü sonra İsrail'i alt etmiş tamam. tabule tabule bir dakika Tabulelerin Lübnan'a ait olduğunu göstermek için o rekoru da kırmışlar. Tabule diye bir şey var işte ya maydanozla bulgurla falanla Lüb filanla coşkuyu yaşatan bir ayrı bir salata tabağı. Lübnan tabuleye geçtiyse humustan vazgeçti demektir. Yok humustan da vazgeçmedi. Ne var ne yok hepsini kıracağız demiş. Niye bambaşka bir dünyada rekor kırmaya çalışıyoruz o zaman. Yani bir tartışma bağlanmış oldu dün yapılan aslında dünya ne? kamuoyunda tabule. Bu, bu arada hakikaten delirmişler. Batı Şeria'nın El Halil kentinde de 150 Filistinli kadının dikimine yardımcı olduğu dev elbiseyle yine dünyanın en büyük elbisesi olarak yine rekorlar kitabına girdi. Ee, Orta Doğu ile rekor silahıyla sava savaş açtı diye bugün gazeteler. Aynı ya yerden geliyor haberler. Vay be. Ee, hakikaten coşku vermiş. Dünyanın en büyük humusu, dünyanın en büyük salata tabağı ve dünyanın en büyük elbisesiyle rekorlar adeta çatır çatır üst üste darbe üstüne darbe geliyor salata İsrail. Salata e. tabağı ile humusu bir şey demiyorum ama elbise çok iyi olmuş. Çünkü da öyle bir şey. Ya büyük, büyük bir elbise lazımdı. Elbise dediğin de entari tabi, tipinde bir şey. Bu şeyler var ya. Ee, böyle rahat rahat. E tabii canım zaten sadece üst olmaz. O kadar büyük sadece üst olur mu? Olmaz. Böyle baştan şey olması lazım. O zaman sevgili Fahir çok teşekkür ederiz. Güneş. Çanlar dünyasırda... kimin için çalıyor diye bir şey var. Güneş dünyasını da getirdin ayaklarımıza serdin. Çanlar kim için? Çanlar senin için çalıyor diyorum Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. AI ne oldu sessizlik genetiğiyle oynanmış ürünlere Frankenstein ürünü deniyor artık. Ne oradan G söylediler? GDO. Genetiğiyle genetiği değiştirilmiş yok ya onun genetiğiyle oynanmış. Yok ya Türkçesi bu GDO'nun şey dur bakayım. Tamam işte genetiğiyle genetiği değiştirilmiş ürün. Genetiği değiştirilmiş organik mi? Ee... <gülüyor> ne haberler? Organik demiş. <gülüyor> ne be ne? Bir dakika GD'ye mi ne dedin? GDO ya GDO. Genetics. Hayır ee... Türkçesi falan. Hayır canım. sen sürekli İngiltere'den yaşadığın için sürekli İngilizcesi geliyor aklına da öyle değil. Türkçesi GDO. <gülüyor> Türkçesi GDO ise genetiği, genetiği değiştirilmiş... değiştirilmiş obje. Yani ha? tanımlanamayan. <gülüyor> abi abi <gülüyor> aktan aktuan yorum yapmış bunun hakkında. Genetiği değiştirilmiş <gülüyor> objeler. Organik ne ya? Organ Bana İngiliz uşağı Orga. muamelesi Genetiği yapıyorsam. değiştirmiş organ mı? Aha organ. Genetiği de, değiştirmiş. Sevgili dinleyiciler ne bu GDO? Onu bir bize söyleyebilir misiniz? 210-30-30. Aramızda <gülüyor> e, muhalefet şerhi koyuyoruz sürekli birbirimize dikkat ettiyseniz. GDO ne? Kamuoyunun Frankenstein ürün adını verdiği ki ben ilk defa duyuyorum. Memeli domates dediğimiz şey işte o. Memeli domates GDO. Aha. Sadece domates değil ya. Ee, domates değil mi başka ne var? Mesela ne bileyim genetik havuç. Havuç mesela. mesela. Böyle. Böyle çift bacaklı havuç. Çift bacaklı evet aynen öyle. Genetik. <gülüyor> burada fotoğraf var. Büyük büyük fotoğraf vermiş bugün bir gazete. Hmm, büyük fotoğrafa bakmamız lazım. Ee, bu arada. Oktay yok ya. o <gülüyor> Herkes nereden bilsin geneti değiştirmiş obje işte abicim. Obje değil ya obje olur mu ya geneti Var mı telefonumuz diye Seda'ya bakıyorum. Yok. Yok, diyor. ama telefonu bak yok dersen inandırıcı olmaz ki hiç. Olmaz mı dinleyicilerimiz bizi yalnız bak, bırakmaz. Bak telefona mı? bakıyorsun şimdi. Bak telefonun ekranına. Telefonu bak. Yanıyor, sönüyor mu orada? Yanıyor, işte? sönüyor mu orada? Yanıyor, sönüyor mu? Yanıyor, sönüyor. sönüyor. Tamam. E, tamam. yanıyor, sönüyorsa ne demek? Bu telefon var demek. Şimdi <gülüyor> telefonu, telefonu açmamız aç. gerekiyor. Bak, demek. telefon ahizesini aç. Aç telefonu. 3'e bas. Aç telefonu. Telefonu aç. Açsene yavrum şunu. 3'e bas. Tamam. Telefonun hissesini kenara koy. Kenara tamam. Bak. Şimdi oradan yukarıdan 112'ye bas bir takım rakamlar ediyor şimdi en şeyi yap o aç potumuzu alo alo ha, günaydın efendim günaydın ee, kim ne e, şey Fikret Oğan ee, Fikret Bey evet Fikret hocam Fikret ee, hocam hoş, hoş geldiniz hoş bulduk bu GDO nedir hocam Genetiği değiştirmiş organizmalar diye geçer. Organizma mı? Heh. Evet. Organını tutturmuşuz biz de. Organını tutturdunuz evet. Orada farklı organlar da var. Doğru söylüyorsunuz. Organizma ürünlerin değişimin modifiye edilmesini sağlıyor. İşte bu biraz önce bahsettiğiniz domateslerin çıkıntılı olması, aynı boyda patateslerin oluşması, salatalıkların oluşması gibi. Ama aynı boyda oluşması ne güzel değil mi? Yani hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Hepsi aynı ne? mesela patateste de öyle. Yerken mi sıkıntı yaşamıyorsunuz? Zaten yaşamıyorduk salatalığı yerken. Oral yolun kötü <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır, şöyle bir sıkıntı diyor Fahir. Anladım kardeşim. Mesela aile içinde huzursuzluk da olmuyor. Birine küçük salatalık gidiyor, birine büyük salatalık gidiyor. Bu sefer tatsızlık oluyor. Acaba evlat, evlat olarak işte ailenin en az sevilen evladı ben miyim falan onu diyorsun değil mi Fahir sıkıntı ha, diyor. Ha tabii değil mi en büyük sıkıntı. Ama ]ydi. yani siz akıllı adamsınız Doğru yerek koyduğunuz zaman eşit dağılım söz konusu olabilir. İlla bütün. Siz ne iş yapıyorsunuz girmiyor. Fikret Bey? Ben gıda mühendisiyim. Aslen ama gıda mühendisliği bir yaptım sonra yapmıyorum. Danışmanlık yapıyorum. Ben. Öyle mi? Ne peki ne diyorsunuz bu yasal olarak ithal edilip bebek mamaları hariç her türlü besinde kullanılabilecekmiş? Dün biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı bu yönetmelik. Tabii Fikret Bey şeyin abonesi. Evet. E, haberi böyle. vardır canım gıda mühendisi ve danışmanlık yapıyormuştu ya Yok şöyle bir şey Yani dünkü yayınlarından haberim yok ama Genel anlamda bunun izleyicisiyim tabii. ki Takip ediyorsunuz ne düşünüyorsunuz Takip peki ediyoruz. Nasıl Ne düşünüyorsunuz bir gıda mühendisi İyi şeyler düşünmüyorum çünkü bütün dünyada bunların Şeyi neden ona kaldırıldı artık Daha doğrusu büyük ülkeler Güçlü ülkeler bunu dayatıyorlar çünkü Bir takım şeylerin bu Gıda değiştirmiş Organizmaların Sürekliliği söz konusu değil Yani tohumdan tohum oluşturamıyorsunuz hmm. Artı bunların içinde Doğal besin yatağından Uzaklaştırıyor olayı Evet bir takım sıkıntıları var ve bunun uzun vadede insan üstünde ne gibi etkileri olacağı konusunda hiçbir şey yok belli değil belli de olmayacak zaten bu kadar uzun vade izlenme zaten söz konusu değil. Ya ama hayatı kolaylaştırıyor diyorlar mesela çekirdeksiz karpuz. Karpuz yemek ne kadar güzel ama çekirdekleri ne kadar insanın canını sıkar. Halbüsü mesela çekirdeksiz yedi. Herkes mesela karpuzun çekirdeksiz kısmını yemek ister. E, tabii ki dediğiniz doğru ama o çekirdekler aynı zamanda karpuz oluşmasına neden oluyor bundan sonra tekrar tekrar yeniden tohumlama yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte İsrail'in bize sürekli tekrar oluşmayan ürünleri satması gibi tohumdan. Ürünü satıyor, tohumu satıyor. O tohumdan yeni ürün üretemiyorsunuz. Bir defalık üretiliyor. Siz yeniden tohum almak zorundasınız. Öyle bir bağımlılık oluşturuyor. Hmm. Yani ekonomik boyutundan yaklaşacağız evet, Ekonomik boyutu var. Bir de dediğimiz gibi hani burada kendini istediği modelde o genetik şifre çözülmelerine kadar uzanan bir takım şeyleri var sonuçta. Oh. Onun için bu birazcık da sakıncalı ama Türkiye'nin gücü... ...buna demeye ne kadar yeter... ...nitekim yetmemiş zaten... ...onlar da değiştiriliyor... Evet, de evet. ...hocam çok teşekkür ederiz... ...sağolmuş katıldığınız için... ...valla çok de. açıklayıcı oldu... ...hakikaten bu kadar eğitici bu kadar öğretici Fikret Bey... De. <gülüyor> ...genetiği değiştirilmiş... ...organizmalar konusunda verdiğiniz seminerden dolayı... Aha. ...tüm katılımcılar adına teşekkür ediyoruz... <gülüyor> ...teşekkür ederim iyi yayınlar ee, Sağ olun hoşçakalın... Tamam. Şey ...yani Fahir bunu şey gibi düşün ya... ...ne gibi düşüneyim... ...mesela katır... Katır Bizim mısın? zamanımızda biz çocukken bir katır örneği vardı, başka bir şey yoktu. E, atla eşek güzel bir aile kuruyor e, i̇leri ve ileri o ailenin ileri, meyvesi ki. katır oluyor. Hı. Ama katır kendi başına bir aile... Kurmak Kuru... istediği zaman yani, hop dedik birader hop, diyoruz. Yine iki katır bir aile kurabilir ama belli sıkıntılar yaşıyor. Yani iki, iki katırın gönlü bir arada olabilir ama... Dediğim gibi bazen yani e, belli sıkıntılar. <gülüyor> e, ne yapacağız şimdi? <gülüyor> e, ne bileyim ne yapalım? Hadi sinemaya gidelim falan diye. Sürekli bir takım şeyler. <gülüyor> dışarıda, tarz... dışarıda yapılan etkinliklerden yapıyorlar. E tabii o bütün tüp... ailenin etkinliği de dışarıda olursa, olursa... ...o ailede ne huzur kalır. Yani yürümez. Çünkü gece hayatı desen katırlarda. Efendime söyleyeyim. Bütün kazanılan para gece hayatına ve dışarıda yemeğe gidiyor... Yani, yani evde bir mutfakta bir şey pişmezse affedersin o aileden mutluluk beklemek. Gelmez evet mutluluk sadece olmaz. Sadece ürünlerde değil ailemize kadar işledi. Bak yediğimiz ürünler bize. <gülüyor> Çünkü hep dışarıya yiyerdik dışarıya bağımlı hale geldik. Evet sürekli dışarıdan yemek istiyoruz. Dışarıdan pide istiyoruz. Dışarıda da sinemaya gidiyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani eee. Fikret Bey'in söylediği de oydu. Eee. Yavru yavruları olmuyor işte o zaman da sıkıntısı olur. Bizim bildiğimiz bir katır vardı işte onu söylüyorum zamanda. Şimdi havucu çıktı, domatesi çıktı, nektarini çıktı. Ya bak nektarin, çıktı. nektarin ne kadar güzel. Erik ile Şeftali'nin mükemmel buluşması. Gerçi sezonu da geçti. Kış sezonuna uygun bir meyve söyle bana. Nedir? Turunç değil mi? Turunç. turunç şey ile o. portakalın kusursuz birleşimi olan turunç. O değil mi ya? Turuncu ayıracağım. Turunç diye ayrı bir şey yok mu? Nasıl ya? Turunç diye apayrı kendi başına bağımsız de başka etmiş. bir şey diyorlar işte mandalina gibi. Ya yani mandalina gibi rahat soyuluyor ve dilimlenebiliyor ama turunç, portakal iriliğinde. Turunç bir kere bir bildiğim kadarıyla öyle acı bir şey oluyor bir yandan. Bir yandan ya da kendi şeyi şey var. Benim demek istediğim şey o tam alış baş, değil başka bir şey başka bir şeydir. O da nektar olarak geçiyor olabilir. Senin dediğin başka bir şey mi? portakallı mandalina. Ya mandalina güzel bir meyvedir ya. Tamam. Yani soyulması anlamında. Portakal gibi bir... Büyük mandalina gibi, gibi rahat. Lezzetli diyeceğim portakala ayıp olacak. He lezzet ikisini de lezzeti tabii ki hem portakal hem mandalina. Ben hiç duymadım öyle bir şey. Ya oğlum böyle kafan kadar portakal mandalinalar greyfurt var ya. Greyfurt o senin dediğin kafam kadar. Ay greyfurt ne sıkıcı meyve. Ne sıkıcı meyve. Renginen olayım mı? Renginen. Yani bir şey daha fare doğuruyor ya. Böyle bir şey coşku bekliyorsun o şeyden. Greyfurt'ta. Greyfurt'u görüyorsun böyle aman diyorsun aman ne kadar büyük bir coşku yaşayacağım. Ulan bir yemeğe kalksan tek başına yenmiyor. Lanlı lunlu konuşuyorsun Fire yayından. Yani Greyfurt'a da Ahmet Vardar gibi oldun ya Greyfurt'a söz konusu onunca lanlı lunlu konuşmaya başladın. Greyfurt'a lan derim arkadaş. Niye diyorsun abicim? Benim Greyfurt'a lan değilim halkıma. Senin, senin yediğin Greyfurt susuz Greyfurt'tur. Hayır sulu da olsa tek başına yenmiyor ki yaman. Tek Yayısını başına ekmekle şeker. mi yemek istiyorsun? Şeker ekeceksin ya da böyle ben çok Avrupalıyım sabah kahvaltısında şöyle bir yarım greyfurtu ortadan keseyim de kaşıkla dalayım içine. Aman ne güzel bir kahvaltı. <gülüyor> ben hiç öyle kahvaltı eden anda görmedim ye. ya. 2-3 bütün... tane de Avrupalı tanıdığımız <gülüyor> var. İşte onlar da öyle greyfurt. Oktay senin en büyük özelliğin her ülkeden <gülüyor> bir kişi tanıyor olman. <gülüyor> <gülüyor> Kanada'da böyle bir özellik var mı? Yok. Senin bir Finli arkadaşın vardı. Finli mi? Ne bileyim, devanası ha -ha. bir. Hamamcı. <gülüyor> Onu mu diyorsun? Devanası killi kız vardı ya. Neydi o? Ne devanası diyorsun ne kadar kibar kız ya Ya kibar mübartete de gibi kız ya Danimarka diyorsun Ha Danimarka da var Afedersiniz bunun bir arkadaşı var sevgili dinleyici. Bu Aman ya Niye bu... sen bir şey oldun ya bu diyorsun lan diyorsun devanası diyorsun bir şey diyorsun. Hay bak ben ne diyorum Greiforta diyorum. Ya arkadaşım Grefursun madem biraz daha bir şey bunca yıl bir evril bir şey yap ya evril. <gülüyor> yapma, Onu yapma. Onu yapma evrilileri. Hadi yani deme efendi gibi bir reklamımıza girelim. Ondan sonra e, canlı yayında greyfurt yiyeceğiz. Canlı yayında greyfurt yiyeceğiz. Ve Aa, bu bir ilk. Bu bir ilk olacak sevgili dinciler. Buna şahit olmak için Azı, azıcık bekleyin. Azıcık. Bizde biraz reklam var da. Bir anla değişir o o Efendim. Her şey ne kadar güzel oldu değil mi? Şu anda her şey çok güzel gerçekten. O pis kız Seda gitti. Her şey kontrol altına alındı. Seda'ya çok teşekkür ediyoruz. Onu dersine uğurladık. Sağ salim. Öğretmenleri de kızmasınlar. Kızcayı sabahtan akşama kadar buralarda süründü süründü süründü ama bugün çok güzel bir noktaya geldi okulundan mezun olacak çok güzel mevkilere gelecek yani evet. şu şey bakacaktık ya ders aklıma geldi Fahir ya bakamadım ben de unuttum ya şu TRT 3'e bakacaktık TRT 3'e bakacaktık yani yıllar, ben dün akşam çok heyecanlandım şey diye yıllar sonra sınıf ortamını yaşayacağım ben tekrar diye ya yarın bari şeye taşıyalım da stüdyoya taşıyalım e, televizyonu Bakalım. da aynı anda biz de yayın yapalım çünkü sorumlu yayıncılık anlayışı bunu gerektirir ya biz de elimiz bir ucundan tutacağız yani bütün kanallarda derslerin verilmesi lazım. Bütün diyorsun, ka bir kanalda değil, her kanalda, bir gün değil, her gün bu coşkunun yaşanması lazım diye düşünüyor. Bu arada bir şey soracağım Oktay. Onu da bana bir açıklar mısın? Cadılar Bayramı ne zaman ve neden? Ne, Cadılar bayramı... bayramı neye deniyor? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Biz? Cadılar Bayramı'nı e, biz yapmıyoruz da Cadılar Bayramı'nı yapan bazı alışveriş merkezlerimiz var. Ya bütün mekanlar Cadılar Bayramı partisi düzenliyor. Nasıl bir coşkuysa ben hayatımda böyle bir coşku yaşamadım yani. Eyvah Bir de Cuma'ya mı geliyor? Ne zamana denk geliyor? Cuma'ya gelir zaten. <gülüyor> Cuma'ya gelir bayramı. <Cazılar> bayramı. <gülüyor> Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı Cuma'ya gelir de. Yani ben onu gazetede gördüm. Niye? İstanbul'da Ve bir alışveriş merkezi. Cadılar Bayramı çocuklar şekerler dağıtıyor falan filan. İşte şekerler veriliyor çocuklara kabaklar bilmem neler falan. Şekerler yaptım senin için. Yani dedim ben böyle bir şey görmedim. Bu niye var böyle bir... Cadılar Sen... Bayramı'nın şeysi ne? O kadar Avrupalı tanıdığı olan sensin abicim. Yani onu doğru anlatacak kişi... E... Dinleyicimizdir. Ben çünkü taraflı anlatabilirim Faiz. Ya bu Cadılar Bayramı'nı bir açıklar mısınız sevgili dinleyiciler? Ya ayıptır ses çok zahmet oluyor ama. Bir Cadılar Bayramı konusunda da minik bir sempozyuma ihtiyacımız var. Zaten birkaç tane bayram var. Ee, yani. Elinizin kiriz sevaptır yani. Netice itibariyle happy Topo şöyle diyeceksiniz ki Cadılar Bayramı falan fıstık budur. Bu yüzden de bir kutlama yapılır. Hoppa ya bu kadar bir teknoloji böyle bir insanlık adeta. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. kimle görüşüyoruz hanımefendi? Beril. Beril ben. Beril. Beril. Beril Hanım. Cadılar Bayramı konusunda Ankara'da tek uzman diye geçiyorsunuz Beril'e. <gülüyor> Yok. Zannetmiyorum da işe e, gelmek üzereyim. Ne tip ee, işiniz var hanımefendi Beril Hanım? E, yabancı bir elçilikte çalışıyorum. Aa, Aa, bir söyleyin da. canım. Yabancı elçiliğin adını. Yasak mı söylemeniz Beril Hanım? Hayır hayır hayır. Fransa büyük elçiliğinde Fransa çalışıyorum. Fransa O Fransa Sarkozy döneminde uçuşa geçti. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <Siz> <gülüyor> e, de... Ben öyle düşünmüyorum tabii. E, uçuşa geçti. Bence... Bu konuda fazla konuşmak bence istemiyorum. De, bence de konuşmayın. Bir radyo <gülüyor> programına katıldım. Hayatım <gülüyor> değişti gibi bir şey. Sonra yazmayın kitap. Oturduğunuz yerde. Zeril Hanım, vize bölümünde Buyurun. misiniz? Efendim? Vize bölümünde misiniz? Yok hayır hayır. Vize bölümüne geçmeyi düşünüyor musunuz? Asla asla. Ya geçerseniz haberimiz falan olsun canım. <gülüyor> Olur. Yok. Öyle o. mi? E, ne zaman gittiniz? Yok gitmedik. Bizim yeşil pasaport yok. Ege aldı da yeşil pasaportu bize vermiyorlar. Size niye vermiyorlar yeşil pasaport? Aslında ona da vermiyorlardı da eşi dolayısıyla veriyorlar. Ha dolayı. eşten dolayı. Sizin eşiniz yok mu? Biz yok. İşimiz yok. yok. Biz, i̇şimiz var sadece. Biz zamanlı... e, kendiniz önce bir eş edinir. Yeşil pasaportlu olsun. Ha çok iyi fikir ya. Oktay bu konuyu e, ben, geç Benden kaldı. geçti artık. Benden geçti. Ben çünkü evlendim. Yeşil Ama Fahir işte gerekli televizyon programlarına başvuracak Fahir. Olmazsa olmazlarımdan bir tanesi yeşil pasaport. Bir arabam var. 11 senedir 12 senedir yaptığım bir radyo programı var. Ee, yeşil evet. pasaportu olan bir Haza hanımefendi arıyorum diye. Zuhal Topaç'a katılacak. Zuhal, <gülüyor> Zuhal Hanım'ın programına katılacak. Beril Hanım şimdi konumuza gelelim. Şimdi e, bu Cadılar Bayramı'nı e, şöyle açıklayayım. Aslında bu bir dini bayramdır. Evet. 1 Kasım'da Ölüler Bayramı'dır. Ölüler anılır. Bu Hristiyanlık'ta e, böyle bir kutlama var. Kutlama demeyelim. Bir, Gelenek e, diyelim. Gelenek. Bir ritüel e, yani, diyelim. Bir ritüel, bir ritüel. E, yani zaten Fransızca'da bunun adı Toussaint. Yani bütün azizler anlamına geliyor. Fransızcasını bir daha söyler misiniz? Toussaint, Toussaint. Toussaint, Toussaint. Toussaint. Toussaint. Toussaint. Toussaint. It, evet, İtalyancası tutti santi yani bütün azizler. İtalyanca anı... tutti santi, Fransızca da tous saints, tous saints. La fifi, la fifi. Yani bu Amerikalılar bunu işte sulandırmışlar, cadılar bayramı, işte zombiler bayramı gibi aslında hiç ilgisi yok tamamen ölüler bayramı ölülerin anıldığı bir dini bayram. Ya böyle Anıldığı derken dua edildiği bir tabii, bayram mı? Tabii, Öyle bir tabii, dini bayram diyor. Dua ediliyor. İşte bunu eğlenceli hale getirmişler. Halloween olmuş bu sonunda. Ya tam olarak detaylarını bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla Yeter canım böyle. zaten. Ya yani verdiğiniz detay bence. Evet. <gülüyor> yani evet. verdiğiniz de detay. Beril Hanım. Buyurun. E, çok teşekkür ederiz de bir şey sorayım. Evli misiniz? E, hayır. Evli değilim. Hı. Yeşil pasaportunuz var mı? <gülüyor> Ee, hayır benim yabancı pasaportum vardı hayır. Var daha Abi, iyi. O, daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu daha iyi, hakikaten daha, daha, daha iyi. Ben çıkayım ben mı isterseniz öyle konuşacaksınız ben çıkabilirim stüdyodan. Kim? Her, her bilirim. Peki. Hayır beyde mi? Ha yok canım ben öyle bir sordum hani merak ettim. Ee, ha, e, ha, e, ha, e, ha, o noktaya gitti. E, e, çok teşekkür ederiz benim hanım. Ben amacına ulaşan bir telefon konuşması olması için bence burada sonlanması lazım. Tamam, ee, kesinlikle. Size iyi ne denir? Kolay gelsin size. Teşekkür Sizinize. ederim. Ben de işe gelmek üzereyim. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Çok sağ olun. Hoşça kalın ee, efendim. Allah'a <gülüyor> saldırık. Lala. <gülüyor> Ala fifi yani e, bon e, tusa. E, neydi ya? Tusan. Tusa. Tusa. E, İtalyancası Vay. neydi? Tutti. Tutti sa. Tutti sa. Yani bütün bütün... Kompil demek. <gülüyor> Tamamı demek. Kompil. Hepsi alayı demek. Tamamı yani. demek. Yani, yani o yüzden... iyi bunu da böyle bir partilerle, coşkularla ülkemizde de kutlanmaya başlandı. Ee, i̇şte herkes gene bir kostüm falan hazırlayanlar var. Ben bir rahatsız oluyorum açık söylemek gerekirse. 1 Kasım hangi güne geliyor 1 Kasım? 1 Kasım. 30 Pazar gününe geliyor. Pazar gelir? Bu sene pazara geliyor değil mi? Bu sene pazara. Olursa pazarı olmadı. Yani ekime olursa Ekim'e kadar olmadı. Kasım'a kadar bakacağız. Durumları değerlendireceğiz. Oktay'cım. Efendim. Canım benim. Efendim canım. Şeker kardeşim. Efendim canım. Seviyorum seni. Ama... Ne oldu nereye bir yere mi gidiyorsun? Ee, şimdi bir sürü bir şeyler girmemiz gerekiyor. Bu bayağı da bir birikmişimiz var. Bayağı da bir birikmişimiz var. Cadılar Bayramı'nın açıklamalarından dolayı Beril Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz taraftan. Öbür taraftan... Ee, önümüz... Önümüz Dizini, malum. Ya dizilerle ilgili konuşamadık bu sene ya. Aa, ya. A, Oktay ben senin söylediğin bütün dizileri seyredebiliyormuşum Söylediğin, dediğin hangisi? Lie to me. Evet. Ondan sonra Smash e, Forward. Evet, seyredebiliyorum lazım. Flash, forward Flash da Lie to me'yi seyrettim. Tamam. Biraz yavan gibi gözükmekle Aa, beraber güzel Çok güzel dizi. dizi. Çok güzel dizi. Yani çok çok güzel demeyelim Ne ya. hangi bölümü seyrettin Bir söyle bakalım. Aman Kim bu, vardı? Güney Koreli bir şeyler vardı da orada bir cinayet yani cinayete te, tasallut vardı. Ne demek o ya? Ya tasaldut işte böyle. E Altyazısı sen hangi kanalda izliyorsun? Arap kanalında <gülüyor> Arap şifreli kanalında mı izliyorsun? Behlül'ün oynadığı kanalda mı izliyorsun? Ee, Oktay'cım son canım. 3, 2, 1 action. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.